evlilik çağı daha gelmedi. Henüz 29 yaşında. Hangi öküzünün kafasını yaşıyorsun? Seviyorum. Allah belanı versin. Bela okuma teyze. Elinin körene bak. Ben senin teyzen yaşında mıyım? Ayrıca bu evde kocamın dahi sözü geçmez. Sana kız yok. Çikolata gibi tatlısın. Gel